644, numaralı konu, Hz. Osman'ın şehadetinde sandığından çıkan vasiyeti, evet, Hz. Osman şehit edilmişti, onun eşyaları arasında kilitli bir sandık bulundu, açtıklarında içinde şu vasiyetin bulunduğunu gördüler, bu Osman'ın vasiyetidir, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım, Affan oğlu Osman şehadet eder ki Allah'tan başka ilah yoktur, o tek ve ortaksızdır, Muhammed onun kulu ve rasulüdür, yine şehadet eder ki cennet ve ateş, cehennem, hak olup Allah Teala kabirlerdeki insanları diriltecektir, Allah vadinden asla dönmez, işte Osman bu inançla yaşamış ve onunla da ölecektir, Allah'ın izniyle yine bu inanca sahip olarak diriltilecektir, aynı kağıdın arkasında da şu şiirler yazılıydı, nefis zenginliği ve tok gözlülük insanı zenginleştirir, onu pırıl pırıl yapar, insan bu halinden zarar görüp fakirlik çekmiş olsa da bu böyledir, değişmez, sabır gösterilen her sıkıntılı devrin arkasından mutlaka bir genişlik ve ferahlık anı gelir, zamanı kıyaslamasını bilmeyen eziyet ve acıları tanıyamaz, hiç kimse de gelecek günlerin neler getireceğini bilemez.